Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba. Merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, Günaydın Azdesh. Tam şeye girmeden konuya girmeden bir ufak açıklama yapayım izdin ne biraz önce dinlediğimiz şarkı Amy Black, Amy Winehouse'un yorumuyla Back to Black şarkısının Thunderbolt tarafından yapılmış yani bizim arkadaşlarımız Ömer Şahin ve arkadaşlarının <gülüyor> grubu Thunderbolt'un. Bizim Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınlarından, şenlik yayınlarından Açık Radyo stüdyolarında kaydedilmiş bir parçayı dinlettik. Daha hala bunlara da 2019 yılındandı bu kayıt iki sene önce. Yani Açık Radyo stüdyolarında bir zamanlar böyle kayıtlarda yapılabiliyordu ama pandemi öncesi. Bunu da hatırlatalım dedik ve şimdi döndük Avrupa ne konuşuyor? Evet. E, Avrupa ne konuşuyor? E, Avrupa'da bugün farklı ülkelere gideceğiz. E, gündemimiz biraz yoğun. O yüzden hemen Almanya ile başlayayım. Lütfen. E, Almanya e, geçtiğimiz Cuma günü e, Namibya, bugün Namibya diye bilinen topraklarda, e, Güneybatı Afrika'da 20. yüzyılın başında yaptıklarını, yaşanan katliamları kırım olarak e, tanımladı. E, dışişleri Bakanı Haykomas e, o dönemde Herero ve Nama etnik grupları için ölçülemez bir acıya neden olmuş olduklarını, bugünün bakış açısından bunun soykırım olduğunu ve bunu da böyle isimlendireceklerini söyledi. E, ne yapmıştı Almanya 20. yüzyılın başında bu 20. yüzyılın ilk soykırımı ama aslında biraz gözlerden kaçan soykırımı e, diye değerlendirilen e, bu olaylarda, e, Almanya bu bölgeyi sömürgeleştirmeye çalışıyor ama oradaki Herero ve Nama etnik grupları buna direniyorlar. Direnince Almanya oraya zalimliğiyle ün salmış bir komutanı gönderiyor ve bu komutan diyor ki silahlı ya da silahsız bu herero'lardan ve namalardan kimi görürseniz vurulması serbesttir diyor ve e, yani farklı rakamlar var ama yaklaşık 100 bin herero'dan 80 bininin yani her beşinden dördünün bu şekilde her iki namadan da birinin bu şekilde öldürülmüş olduğu söyleniyor. Bu dönemde İşte öldürülüyorlar, çöllere gönderiliyorlar, kuyuya atılıyorlar, toplama kamplarında son derece kötü şartlarda tutulup orada öl ölmeleri yola ne yol açılıyor. Ve ayrıca bu dönemde, Almanya'da işte bu üstün ırk e, konusunda bir takım tırnak içinde bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Ölen herero ve namaların bazılarını... Kafatasları Almanya'ya gönderilip oralarda işte araştırma konusu yapılıyor. Tüm bunlar geçtiğimiz 20-30 yılda daha bir gündeme gelmişti ve 5 yıldır da Almanya'yla Namibya bu konu üzerinde çalışıyordu yani yüzleşme, uzlaşma, ortak bir tarih anlatısı oluşturma ve nasıl özür dilenebileceği konusunda. Bu beş yılın sonunda böyle bir açıklama geldi. Ee, önümüzdeki haftalarda da Almanya Dışişleri Bakanı'nın Namibya'ya gitmesi ve resmi olarak özür dilemesi bekleniyor. Ee, tabii burada sadece özür söz konusu değil, aynı zamanda bu yaşananların tazmin edilmesi de söz konusu. Maddi anlamda Almanya önümüzdeki 30 yıl boyunca Namibya'ya 1.1 milyar euro verecek ve bu para genel olarak Herero ve Nama'ların yaşadığı bölgelerdeki altyapı ve geliştirme projeleri için kullanılacak. Ee, genel olarak Namibya hükümeti ve Herero ve Nama'ların bir kısmı bu durumda ama de not etmek lazım ee, bazı Herero ve Nama'lar diyorlar ki işte bunun Namibya hükümetiyle değil doğrudan bizimle e, görüşmeniz gerekirdi ve bu verilen paraya da işte finansal yardım falan değil doğrudan tazminat denmesi gerekirdi gibi bir takım oradan itirazlar var e, ama sonuçta böyle bir e, uzlaşma yoluna girilmiş e, gibi görünüyor ve e, dediğim gibi bu 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul ediliyor 1904-1908 arasında e, yaşanmış ee, bunun açığa çıkması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor Avrupa medyası tarafından genel olarak. Ee, Almanya'dan muhafazakar bir gazete Frankfurter Allgemeine Zeitung ne diyor? Ee, şöyle diyor, faillerin ve mağdurların torunları bugün fail ya da mağdur değildir. Ancak Almanya bir devlet olarak geçmişteki hatalarının sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Almanya hükümeti desteğini cömertçe vermeli ama ödemelerin devamlı hukuki talepleri kabul etmemeli diyor. İşte bir muhafazakar gazeteden hani geçmişte yaşananlardan, yaşananlardan dolayı özür dilenmesiyle ilgili bir muhafazakar görüş böyle Almanya bir devlet olarak geçmişteki hatalarının sorununu üstlenmek zorunda diyor. Almanya'dan evet, bunları aktarıyorum şimdilik. Bin, bir ufak parantez açayım izninle. Yani bu Raoul Peck'in yaptığı bir başyapıt var. Exterminate All the Brutes adlı bir belgesel var. Yani yeryüzündeki bütün soykırımların, ırkçılığın temelini araştırıp ortaya koyan Olağanüstü bir film. Ancak dört bölümden üçünü seyredebildim. Ama orada işte bu Herero'ların durumunu da anlatıyor. Ve bana çok yani anlattıkların ışığında çok çarpıcı olan şu gibi geliyor. Hayko Maas diyor ki işte bugünün bakış açısıyla soykırım diyor. İşte senin biraz önce okuduğun muhafazakar gazetenin yorumu da işte hatalarını kabul etmek ama işte ödemelerde şöyle davranmak vesaire. Neden bahsediyoruz ya insanların sadece yaşama hakkı olmadığını iddia ederek yani renklerinden dolayı ve orada kendi binlerce yıldır yaşadığı topraklarda hepsinin katledilerek toplama kamplarında açlıktan ve kafa taşlarının kırılarak filan yok edildikleri ve senin de söylediğin gibi yüz binden seksen bininin yani soykırımın başka bir tarifi olamaz zaten. Ne demek Hayko Maas'ın söylediği bugünün bakış açısıyla soykırım. Ya soykırımın Allah'ı yaşanmış zaten tabir caizse. Daha ötesi yok gaddarlığın ve habisliğin. Buna karşılık hala tartışıyoruz. Tazminat verelim ve kime? Namibya'ya Yani Herero'ların kalan birkaç bir avuç torununa ne pazarlığı yapılıyor yani? Neyse birden ee, öfkelendim <gülüyor> evet evet e, geç, haklısın e, yani şey e, Haykuma'sın söylediği hani bugünün bakış açısıyla soykırım derken e, şey reddetmiyor yani geçmişin e, bakış açısıyla soykırım değildi işte geçmişin bağlamında bu yaptıklarımız e, e, da hani öyle bir meşrulaştırmaya yok, gitmiyor yok tabi ama yani çok hafifletici bir ifade bu yani biz biz soy, soylarını kırdık bitirdik ve bunları topraklarını ve kaynaklarını kullanmak için yaptık diye söylemesi lazım aslında. Evet, evet, evet, evet. Yani işte geçmiş bu hesaplaşma, özür dileme çok e, komplike aslında yani bir, bir yandan söylediğiniz gibi çok açık bir e, gerçek ama bir yandan da hani bugünün ilişkileri içerisinde e, bu özür nasıl dilenecek, kimden dilenecek, ne tür yöntemlerle dilenecek işte beş yıldır bunun görüşmelerini Ne evet, görüşüyor anlamadım ama fotoğrafları var bütün filmleri çekilmiş zaten Almanların. Evet yok ettiklerini ortada bütün kanlarıyla, kemikleriyle iskeletleriyle ortada. Neyse. E, bununla bağlantılı bir şey. Geçtiğimiz e, haftalarda konuşmuştuk. Fransa'da e, Ruanda'da yaptıklarına dair e, bir tarih komitesine bir rapor hazırlatmıştı. Ve işte o tarih komitesinin raporunda Fransa'nın e, bu işte e, Tutsi azının öldürülmesinde ve ılımlı hutuların da hutular tarafından öldürülmesindeki e, rolüne dair e, bir e, rapor açıklanmıştı. Şimdi Macron Ruanda'ya gitti ve e, doğru yani orada söyledi bu raporun sonuçlarını e, soykırım yapan rejimin yanında yer aldı. E, ama suç ortağı değiliz e, evet, dedi. Işte aynı evet. Aykomenz gibi. Harika yani bu açıklamalar. Suç ortağı. Evet. Değil. E, bu konuda bir gazetecinin şey yorumu var. Macron bir saltıcı, iyileştirici değil, bir siyasetçi e, diyorlar. E, ve hani bu bu adımların da arkasında aslında Fransa'nın Afrika'daki etkisini artırmak. ...olduğunu söylüyorlar. İşte yine aynı muhafazakar gazete şey diyor. Evet yani amaç Frans bunu göz ardı edemeyiz. Macron Fransa'daki, Fransa'nın Afrika'daki etkisini artırmak istiyor. Ama bu gayri meşru bir çaba değil ve Avrupa'ya örnek olması gereken bir tutum diyor. Evet yani bu, buradan, Türkiye'den bakınca... Tüm bunlar bile son derece şey e, bayağı ileri çabalar olarak görünüyor bir yandan da. Hiçbir e, Türkiye'de medyada da bunların pek yer almadığını görüyoruz. Daha da işin ilginç yönünü bu oluşturuyor tabii. Evet. evet. Konuştuk, yani e, filmi görünce insan e, gerçekten kolay değil filmi seyretmek. Çünkü bütün, bütün belgeleriyle ortada yani. Kill, exterminate, yok et, bütün, brut şey, nasıl çebilir bilmiyorum. Onların yaşama hakkı olmadığını söylüyor zaten bütünüyle. Hı hı. ya derileri siyah çünkü renkleri beyaz değil. Onun için öldürülmeleri lazım. Evet, buradan İtalya'ya geçelim. İtalya'da yine geçmişte yaşanmış korkunç olaylar ve bugün bununla nasıl hesaplaşılacağı, bunu nasıl ele alınacağı ile ilgili bir mesele. Sicilya mafyasının en nam kat salmış katillerinden birisi Giovanni Brusca e, 25 yıl hapiste yattıktan sonra e, evvelki gün salı günü serbest bırakıldı. Ruskan'ın yaptığı şeyler arasında mafyaya mücadele eden bir savcıyı eşiyle ve üç korumasıyla birlikte yarım ton patlayıcı yerleştirerek öldürmek ve ayrıca bir ma başka mafya e, işte üyesi lideriyle... Şeyi, hesaplaşması sırasında ee, onun 11 yaşındaki çocuğunu asitte eriterek öldürmek. Ee, evet bu biraz ağır. Ee, böyle şeyler var. Ee, bu kişi aslında önce müebbet tapis cezasına e, çarptırılıyor ama e, daha sonra işte ben bir hayvanım. E, bu mafya lideri Cosa Nostra için bütün hayatım boyunca çalıştım. 150'den fazla insanı öldürdüm. Bu insanların isimlerini bile hatırlamıyorum. Ben bir hayvanım diyor. Ve sonra e, bu mafyanın çözülmesine yol açacak, e, üst düzey e, kişilerin tutuklanmasını sağlayacak çok önemli bilgiler veriyor. Ve mafya liderini de sayıflatıyor ve onun da çok ciddi bir hapis yani müebbet hapis cezası almasına neden alıyor ve sonuç olarak müebbet hapis cezası 25 yıla indiriliyor ve bu 25 yıl işte geçtiğimiz salı günü tamamlandı ve serbest bırakıldı. Peki bunu öl bırak öldürdükleri, öldürdüğü insanların savcı ve o asitte erittiği kızın ailesine de anlatıyor mu niye hapiste kalmaması gerektiğini artık? ...iyi yaptığını mı söylüyorlar yani? Ee, yani onlara ne söylendiğini birebir bilmiyorum ama... ...o kişilerin e, ifadeleri var. E, hani bu, bunun adalet olmadığına e, ve işte... E, bu, ...bunun kendileri için bu kişinin salınmasının korkunç bir şey olduğuna dair... ...gitmiş medya o kişilerle konuşmuşlar. E, onların böyle ifadeleri var. Evet. Ama bir yandan da medya... E, Dan. Mesela bir İtalyan gazetesi şunu söylüyor, eğer Brusca bugün cezaevinden salınıyorsa en ünlü kurbanı savcı Falcone'nin arzu ettiği ve üzerinde çalıştığı yasalar sayesindedir. Bir mafya üyesi neden bir ceza indirimi olasılığı olmadan, kendisi için bir koruma olmadan adli Bakanlara yardım etsin ki diyor. Yani aslında öldürdüğü savcı da işte bu tanık koruma programları, işte mafyanın çökertilmesi için e, bu tip indirimlere gidilmesi üzerinde çalışıyormuş. E, i̇şte bu da bir başka hani adalet nasıl sağlanır? E, gerçekten çıkıyorlar. Ne kadar taviz verilir konusundaki bir tartışma İtalya'da. Evet, Hangi çok mafya grubundandı? Sicilya. Sicilya mafyası diye geçiyor. Cosa Nostra mı? Yani şey, Nostra. Evet evet. evet Onun tamam, filmi vardı. O yüzden e, hatırladım da onu bahsedecektim. Bu olayı anlatan. E, şimdi Hı. hatta ismini buldum. Film festivalinde gösterilmişti. Hain. Diye. 2019 yapımı e, bir film. Tam olarak bu olayı anlatıyor. Bütün o itirafları vesaireyi anlatıyor. Şimdi evi arkadaşlarıyla filmi seyrediyordur işte. Serbest bırakılan <gülüyor> çok eğlence. Belki Falcone'nin akrabalarını da çağırır. Birlikte filmi seyrederler. Eğleniriz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet. E, Polonya'dan e, Polonya ile ilgili önemli bir e, e, karar var. E, Polon Avrupa Adalet Divanı Cuma günü Polonya'nın e, işlettiği e, açık madencilik yaptığı kömür madeniyle ilgili ihtiyati durdurma kararı verdi. E, bu karar Çekya'nın başvurusu üzerine alındı çünkü bu kömür madeni Çekya sınırında e, işte fotoğrafları var. Koca bir delik, koca bir oyuk burası ve bölgedeki tüm yeraltı sularını Polonya'nınkiler de dahil tabii ama oradan bir şey çıkmıyor. Tüm yeraltı sularını olumsuz şekilde etkiliyor ve Çekya'nın yeraltı suları da kayboluyor. Çekya bunun için başvurmuş. Bu Avrupa Birliği içerisinde bir ülkenin çevresel nedenle yaptığı ve olumlu karar alınan ilk başvuru ve Avrupa Adalet Divanı e, bu konuda Polonya'ya dur ödemiş. Çekya'nın şöyle Polonya bu şeyi açmış, madeni açmış ve sürekli süresini uzatıyor ve yeterli çevre etki değerlendirmesi yapılmadığını iddia ediyor Çekya. Avrupa Adalet da bu iddiaları dikkate alıyor ve şimdi tedbir olarak durdurma kararı verdi ve bunu hani uzun zamana yaymadı. Asıl karar almış çünkü yıllar geçebilir ve bu, bu noktada çevreye geri dönülmez zararlar verebiliyor bilir zaten verilmiştir gerçi e, bu bunu bu kararın e, Polonya'nın e, enerjisini kömürden sağlamak konusundaki e, stratejisini değiştirmek konusunda bir etkisi olabileceği söyleniyor. E, mesela Polonya'daki bir gazete Politika diyor ki Varşova yönetiminin bugüne dek fazla maliyetli ya da gereksiz gördüğü önlemlerin hayatı geçirilmesi için bu karardan sonra elini çabuk tutması gerekecek diyor. Polonya elektriğinin %70'ini kömürden evet. elde ediyor. Bu Avrupa Birliği'nde açık ara en yüksek oran. 2040'a kadar bu oranı %11'e düşürmeyi hedefliyor kağıt üzerinde Polonya ama bu pek mümkün görünmüyor. Bunun için Avrupa Birliği'nden mali desteğe ihtiyacımız var diyor, diyordu şimdiye kadar. Evet. Ama şimdi Adalet Divanı'ndan bu maden hakkında aleyhine karar çıkarsa milyon Yonlarca euro tazminat ödeyebilir. Bu e, şeyleri, masrafları, maliyetleri karşılaştırdığında da e, kömürden yavaş yavaş çekilmesi söz konusu olabilir şeklinde yorumlar yapılıyor. Peki yorumlarda e, Avrupa Adalet Divanı kararını tanımazsa Polonya'nın ne olacağına dair bir e, açıklama var mı? Yorumlar arasında bu yer alıyor mu? Böyle bir şey görmedim ama şimdiye kadar tüm bu Avrupa medyasından okuduklarım ve Avrupa siyasetinden bildiklerim çerçevesinde yani bunun da bir belki pazarlık konusu olabileceği Avrupa Birliği işte Polonya'yı küstürmeyelim, uzaklaştırmayalım diyerek hani bir takım pazarlıklar yapılabileceğini ben e, çok dışarıdan bir yorumcu olarak söyleyebilirim belki. De. Evet ben de şey de belki bir e, isim de ortaya atabilirim. Polonya araya şeyi soksun. Giovanni Brusca'yı. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bir kabusa dönüştürdünüz oradan oraya. <gülüyor> evet, bu Ama olay evet. kabus zaten. Yani, evet. <gülüyor> kabus. Yani ya şey söylüyor, Polonya'da peki o yeraltı sularının simsiyah ve korkunç asitli suları kullanan, içen teminlerin bir itirazını dinlemiyor ama değil mi Polonya? Evet, evet, evet. Çok akıl evet. bir şeydir. Evet. evet i̇ki dakikada şeye, çok kısa bir şey aktarmaya çalışayım. <gülüyor> Daha önce bundan bahsetmiştim ama bugün hani Türkiye'de bu gündem olduğu için hatırlatmak istiyorum. Belçika'da da Nisan ayının sonunda işte şey, kısıtlamalar sona getirilirken artık açılma dönemi başlarken kültür kurumları bu listeye ilk listeye dahil edilmemişti. İşte kültür kurumları ile ilgili önce testler yapacağız. İşte 30 tane test planlanmıştı falan. Hani yayılıyor mu yayılmıyor mu anlamak açısından. E, bu, bu noktada kültür kurumları bir araya geldi. Aralarında çok büyük ve prestijli olanlarda. Işte sergi salonları, tiyatrolar, sinemalar ve e, kültür için hala direniyoruz diye bir inisiyatif oluşturdular ve yasağa rağmen kapılarını açmaya karar verdiler. Dediler ki hani alışveriş merkezlerinde insanlar e, dipdibe ve oralar açılıyor. Aylardır açık işte biz kültür kurumları olarak yaklaşık bir yıldır kapalıyız ve kültür çok önemli bir şey. Bu toplumun devam etmesi için can damarlarından birisi dediler ve kapılarını açtılar. Bu süreçte çok ilginç bir şey olmuştu. Kültür Bakanı'na dediler ki ya bunlar kapılarını açıyorlar. Siz onlara destek veriyorsunuz bir yıldır. Bu destekleri kesecek misiniz demişlerdi. Kültür Bakanı da hayır bu söz konusu bile değil onların da kendi tepkilerini vermeye ve seslerini duyurmaya hakları var demişti <gülüyor> şimdi <gülüyor> evet Türkiye'de tüm bunlar olurken bunu da hatırlatmak istedim son olarak evet orada da araya Lumumba'yı sokalım Lumumba'nın hatırasını sokalım ve böylece bu işi halledelim <gülüyor> peki kültüründen <gülüyor> de peki. Tek başına kralın şeyiydi malikanesiydi bütün Kongo Şimdi... Evet, evet. O da var filmde. Herkese tavsiye ediyorum. Bulanlara. Exterminate all the brutes da. Bütün soykırımlar mevcut. Vahşileri yok edin. Vahşileri yok edin. Evet. E, Eurotopics e, bülteninden bu haftalık derlediklerim bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın.